Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Evet duyduğunuz gibi bugün bir konuğumuz var. Ee, hemen konuğumuzu tanıştıracağım sizlerle. Erhan Kumaş, Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi. Evet. Şimdi bazen böyle bunu okurken bile bana zor gelen bir e, iş bu. Önce ne demek olduğunu sorayım ben. Bilgi bilebilir Bilir halde bana bakıyorsunuz ama ben bilmez bilmez <gülüyor> sorayım diyorum. Şimdi bak önce bir bilgi var. <gülüyor> onu kolay işlemek için de bir teknoloji var. Hani bizim karanlık yüzünü konuş. Bilgi teknolojileri, IT. Hani ezberci toplum ya onu karanlıksız olunca ben anlamıyorum ne olduğunu. Onu ezberledim ben. Anladım. Ee, bilgi teknolojileri aslında e, yurt dışına baktığınız